Evet, Bismillah. Bahlamülillah. Selamutu asalamu e, ala Rasulullah. Abd dersi ikinci ders. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Bu Nasıl? biz çoğunlukla Nasıl? Nasıl? zamirleri kullanacağız. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? ki bu gay gibi şimdi özellikle muhatap sigadaki ki ve en tileri kullanacağız. Muttasımın faslama kısmı. Devamında iltika-i dediğimiz iki sakin harfin yan yana geliş durumunda ki eee kaydediyoruz. Bir de eee isim mevsulden elleziyi görmüştük. Onun müennesi elletiyi göreceğiz şimdi. Keyfe <gülüyor> haluki ya bintu. Ey kız. Bintu. Ey kız. Halin nasıl? Keyfe. Nasıl? Bahânâsından sor edat. Nasıl? <gülüyor> Halukideki halun kelimesi ki'ye muzar. Hal, hal, durum demek. Halin. Ki'den dolayı halin. Nasıl? Ey bint. Ya bintu buradaki halükiyi biz niye mühennes ve muhatap siyasi yaptık? Bint'den dolayı, münadaadan dolayı. Karşımızdaki kişinin bir bayan kişi olduğunu ifade ettik orada. Ya bintu, ey kız dedik değil mi? Ey kız, ey oğul, ey kız, ey adam, ey kadın dersek ne olur anlaşılır. İşte o konuştuğumuz kişinin cinsine, muhatabımızın cinsine uygun olarak ve adetine uygun olarak zamir getiriyoruz. Mutlatsız zamir. Burada ya bintu değil de mesela e, ya rical deseydik, racülünç oldu. Ey adamlar deseydik, o zaman ne diyecektik? Keyfe halu kum, kum. Onlar diyecektik, değil mi? Hepsi, hepiniz. Sizin emin. Keyfe halu kum diyecektik. Hayır, <gülüyor> Yani sa'u deseydik, ey kadınlar deseydik o zaman hali künne diyecektik. Evet. Muttasıl ve muthası zamirleri ezberlemiştik. Ene'ki kim tekerrürlüyü meaksiydi? ki Nahnuki, na idi, değil mi? Güzel. Cevap ene bi hayrin vel hamdu lillahi. Ben hayırlayım, hayır üzereyim hamdallah'a mahsustur, elhamdülillah ben hayır üzereyim yani iyiyim hayırlayım hayırdayım evet. <gülüyor> enebi hayırın velhamdülillah bu bir e, kalp terimdir enebi hayır velhamdülillah ehleme sehleme merhaba gibi hoş geldin, sefa geldin merhaba gibi bu da soru sorulduğu zaman iyiliği ifade etmek üzere kullanılan kalıplaşmış bir kalıptır. <gülüyor> en ebi hayrın velhamdülillah. İyiliğin ifadesi ve o iyilikten dolayı Allah'a hamd, övgü. Hamd, övgü, senayı yüceltme biliyorsunuz. O manalar. Övgü, senayı yüceltme Allah'a mahsustur. Yani bu iyiliğinden, hayır üzere oluşumundan dolayı Allah'a hamd ediyorum manasına. Min eyne t Burada da muhatap siyaganın münfasız amiri geldi. Sen neredensin? Cevap: Ene min Suriye. Ben Suriyedenim. Suriye. Min el Riyad mı demiş? Sizde Suriye'den. Suriye. Yani. Mesmuki, senin ismin nedir? Derken Mesmuki'yi görmüştük şimdi yarın çünkü hep karşımızdaki muhatap neydi Şimdi muhataba var bir tane. Dolayısıyla bayan şahıs var. Mesmuki dedik. İsmin nedir? İsmi aminetü. İsmim aminedir. Ey ne bu ki, baban nerede? Ebi huna, fil Medinetil müneverati. Babam burada. Medine-i Münevverededir. Hünâ burada. Hüve müfettir. <gülüyor> <gülüyor> ve müfettişun fil medreseti saneviyeti. O lisede medreseti saneviye ikinci okul manasına lisede biliyorsunuz. O lisede müfettiştir. Hüve müfettişun. Teftişte bulunan, teftiş eden manasına isim fayi. Ve eyne ümmüki ve annem nerede? <gülüyor> Hiye eydan huna O da buradadır. O da buradadır. Buradaki eydanın kullanılmak nedir? Elaber. Babası ile birlikte, babasının burada olduğunu ifade etti ya. Ondan dolayı o DDA bağlacı geldi, eydan bağlacı geldi. O da buradadır. Babam gibi yani. Hiye tabii fi müstehfel vilâdeti. O doğum hastanesinde doktordur. Bayan doktordur. Müstehfel vilâdeti, vilâdetün doğum demek. müsteşfak doğum hastanesi. İzafet terki vardı. Müsteşfak viladeye muzaf oldu. Doğum hastanesi. Mevlüt de buradan tören. Mevlüt kandili falan deniyor ya. Hı. Mevlüt de buradan tören. Veled, çocuk doğan demek. Valid, doğuran demek. Mevlüt, doğrulan demek. Mevlüt, lahir. Bir yandan tramanda. Evet. Velade doğum demek. Doğmaz sanırsınız. Ve men hazihi al-fatatu leti maki. Ve men hazihi al Beraberindeki bu genç kız kimdir? El-fatatu çözmüşsünüzdür. El-fata'nın müennesi. Genç kız, genç bayan. Bu genç bayan hangi genç bayan elleti onun şey geldi sıfatı geldi elle, ismi ellezinin müennesi ellezin müzekkerler için, için kullanılır. elleti müennesler Beraber. için kullanılır beraberindeki bu genç kız kimdir şey Evet Beraber, bu şey. Amine'nin yanında bir bayan daha var <Gülüyor> Ehiye uhtu ki o senin kız kardeşin mi o kız kardeşin mi la Hiye bintu ammi. Hayır o amcamın kızıdır. Bintu ammi. Zincirlemiz arkadaşlar Amun mütekellim yaşamız ağa bint ammi yaşıyor. Mesmuha. O'nun ismi nedir? Yani beraberindeki amcanın kızının ismi nedir? Değil mi? O oradaki Mesmuha diğ nereye gidecek? Amcasının kızına gidecek. Amine'nin. İsmuha Fatimetü onun ismi Fatıma'dır. <gülüyor> Ehiye zemîletu ki o okul arkadaşın mı? Zemîletu ki Zemîlun'u görmüştük. Erkek evet. okul arkadaşı Zemîlun. Bayan okul arkadaşı Zemîletün. O da ki'ye muzaf oldu. Zemîletu ki evet. sen okul arkadaşın mı? La ene fil medresetil mütevasıtati ve hiye fil medresetil saneviyeti Hayır Ben ortaokuldayım. Mütevasıta orta Medresetil mütevasıta ortaokul Vasat buradan yani. Vasat orta Tamam mı? Ortaokuldayım. Ben ortaokuldayım ve o lisededir. Yani okul arkadaşı olmamızda imkan yok. O manada söylüyor. Ben okulayım. O lisede. Ele ki uhtun. Senin kız kardeşim var mı? Akil bir şeyi sorduğumuz için li harcayını kullandık. Gayr akil sorsaydık indiyi kullanacaktık. La mali li uhtun. Hayır. Benim kız kardeşim yok. Ma. Var olsaydı nam liyi oktun olurdu. Eleki sen erkek kardeşin var mı? Nam li ekhun kebiyrun ve ve talibun il camiyati. Evet benim büyük bir erkek kardeşim var. Abi manasına. Ekun kebiyrun büyük kardeş. Bizde de abi deriz ona. Benim büyük bir erkek kardeşim var ve o üniversitede öğrencidir. <gülüyor> ve men hadet tıflüllezî me'aki ve beraberindeki bu erkek tıfl çocuk kimdir? Haza ve onun sıfatı elleziden tıflın sıfatı elleziden aradı. Beraberindeki bu erkek küçük çocuk kimdir? Hu vebnü ehî O O erkek kardeşimin oğludur. Yani yeğeni. Hüvebnu <gülüyor> ehi. İbn'un kelimesi hem de ifade et, şey, taşıdığından, muhafız dolayı dolayı <gülüyor> Hüvebnu demedik de Hüvebnu <gülüyor> dedik. Oraya dikkat çekelim. Bir de İbn'un kelimesi ehun <gülüyor> kelimesine muzaaf. Ehun <gülüyor> tek yaksana muzaaf. Zincirle müzaaf <et>. Bundan dolayı Hüvebnu ehi dedik. Hüvebnu olmaz. Hüvebnu <gülüyor> ehi diyeceğiz. O, erkek kardeşimin oğludur. Abisinin oğlu, onu kastediyorum. Mesmuhu, ismi nedir? İsmihu Saadun. İsmi Sa'd'dır. Sa'd, kas gibi. Sa'd. E ümmüki fil beytil âne Annen şimdi evde midir? E ümmüki fil beytil âne Cevap La zehebet ile müsteşfâ Hayır o hastaneye gitti Zaten hastanede doktordu evet. Görev önüne gitti La zehebet ile müsteşfâ Zehebe değil de zehebet Neden? Çünkü fail kim? Annesi Ahmet'in annesi dolayısıyla mühennesi Temarînu Alıştırmalar Ekra ve ektub. Oku ve yaz Keyfe halu ke veya ki demeden hemen münayadaya bakıyoruz. Ya ebi Ey babam halin nasıl diyeceğiz? O zaman ke. ke. ke. Keyfe halü ke ya ebi. Ey babam halin nasıl? Veya nasılsın? Böyle tercüme edebiliriz. Nasılsın, baba? Keyfe halu ki demeden önce münayadaya bakıyoruz. Ya ümmi ki. Ey annem halin nasıl diyeceğiz? Keyfe halü ki ya ümmi Ey anne nasılsın? Anne ile amca nasıl ayrılıyor? Birisi aynı, birisi hem Zeynep. Ammi, ümmi. Amca mı? Ey nebnu ki ya ey nebnu. Münada'ya bakarak hep dikkat edin o k'nin k mi kim olduğunu münada'ya bakarak. Yani. Olduğunu hı hı. Ona göre harekeleyeceğiz çünkü. Müzekkerse k diyeceğiz. müennesse ki diyeceğiz. Ey nebnu ki ya Zeynebu. Ey Zeynep, Oğlun de. nerede? Oğlun ibnu ki. Zehebe ilel mescidi. Mescide gitti. Eyne ne bintu ya aminetu. Ey amine kızın nerede? Zehebet ilel medreseti. Okula gitti. Bahsedilen şahıs mühennet olduğu için Zehebet. Az önce müzekkerdi. Zehebe dedik. Limen hazihis saatül cemiletü Bu güzel saat kimindir? Kime aittir? Ehiyye leki ya Fatımetü Ey Fatıma o senin mi? Sana ait mi? Nam hiyeli Evet o bana ait. O benimdir. Hiyeli Ehaza galemuke ya Muhammedu Ey Muhammed bu senin kalemin mi? La haza kalemuke Ente var mı sizde? Evet. Kalemuke ente Hayır bu kalem senindir, senin Burada teyit var manayı. Hani bize böyle kelimeyi tekrarlayarak kuvvetlendiririz ya manayı. Senin kalemin senin falan derin o oh. Hayır bu senin kalemin, senin Kalemuke ente bir muntaza zamini kullandı bir de devamında muntaza zamini kullandı kalem uke ental kalem uki olsaydı ente devamında evet hayır bu senin kalemin senin tilke seyyare tul cemiyle tulleti ane minel medreseti lil müdiri burada tilke müpteda es seyyaretu Nedir? İşaret isminden sonra marife bir kelime gelirse ne oluyordu? İşaret isminden sonra marife bir kelime gelirse ne oluyordu? Bedel. Bedel oluyor. Bedel evet. O otomobil. O dediğimiz şey nedir? O otomobil. <gülüyor> Hangi otomobil? otomobil sıfat geldi? El Cemil O güzel otomobil. Otomobil müvennesi olduğu için ikinci bir sıfat geldi. İsmi usulde. Sıla cümlesi. Elleti, elleti. Hangi güzel otomobil? Haricetil anemel medreseti. Sıla cümlesi komple ikinci bir sıfat. E okuldan, şimdi okuldan çıkan güzel otom, o güzel otomobil. Kompleks hepsi oldu. Haber şu. Lil müdiri. Müdüründür. Müdüre aittir. Şimdi okuldan çıkan o güzel otomobil müdüründür. Müdüre aittir. Haracettilane Elleti Haracettilane Haracettilane Halloween. Haracettilane Haracettilane Haracettilane Haracettilane o ellezinin evet. yerine geldi. Elleziyi kullanıyorduk evet, ya. De He, <gülüyor> ya. işte hiç İşte o eksi tamam diyor ki sen şey yapacaksın, <gülüyor> lazımsın bize. <gülüyor> Şimdi ismi mevsul dediğimiz bir e, isim grubu var mevsul, bağlama isimleri. Türkçe'de buna bağlaç bağla diyoruz. Bunu tercüme ederken biz ki, an, en olan şeklinde tercüme ediyoruz. Bu ismi mevsul dediğimiz ellezi ve elleti müzekker olursa ellezi, mühendis evet. olursa elleti ve çeşitleri var ileride göreceğiz inşallah. Elleti kendisinden sonra bir cümle ihtifa eder. Ona da sıla cümlesi diyoruz. Sıla devam eden, takip eden cümle. O isim ve sıra sıla cümlesi genellikle sıfat olarak kullanılır. Bir cümledir. Sıfat olarak kullanılır. Ancak müpteda da olur, haber de olur, fail de olur. Hepsi olur. Çoğunlukla sıfat olarak kullanılır. Biz şimdi kadar hep sıfat olarak kullanılır. Bakalım şimdi burada nasıl sıfat oldu? Tilkes seyaret, o otomobil. Hangi otomobil? El Cemil etiyor güzel otomobil. O güzel otomobil. Devamında elleti geldi. Burada haber olamaz. E, müpteda haber ister. Haber olamayacaksa o zaman müpteda'ya sıfat olacak. İkinci bir sıfat. Cemil Atıttın hariç başka bir sıfat olacak. Es seyyaretu Es seyyaretu müfret müennes bir kelime olduğu için ona sıfat olarak elleti geldi. müzekker olsaydı elleziği gelecekti. Ellezi müzakkerler için ismi müzul olarak kullanılır. Ellezi de için kullanılır ismi müzul. Bağlaç. Ellezi hareketil anemine medreseti komple bir tercüme ederiz biz. Nasıl? Şimdi okuldan çıkan He, hariciyeti, hariciyeti, Evet. hareketil çıkan, çıkan an -e an yeter. Anenek hmm. Şimdi okuldan çıkan ne? o güzel otomobil. Haber ister bu. Nedir? Lid müdürü, müdüründür. Müdüre bu ait. Bu haracetti olduğunu nereden bitti galiba? H-R-C-T geldi ya. Onun aslı haracettir. Haracet haracettir zaten. İşte, Onun, niye haracettir? Çünkü bahsettiğimiz seyyare müfred müennes gaybe sigası. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet Burada da haracet Araba mühendez Dolayısıyla haracet Sorum. Ancak biz haracetil diyoruz Niye? Çünkü haracetteki T cezimli Ondan sonraki ilk harf annenin lamı cezimli o. İki sakin bir araya geldi Ne olacak? Birinci bir sakini kesilir bir Haracetti diyeceğiz İltigayı sakine O ondan da yoksa o fiilin aslı haracettir Allah Şimdi, abi, Böyle gidersek biz de ders veririz, <gülüyor> İnşallah. Evet. Bütün öğrencilerimizin bizi geçmesi en büyük talebimiz Allah Azze ve Celle'den. Yoksa bugün nasıl ilerleyecek? Son cümle mi yok. Sondan <gülüyor> bir cümle. E ente mühendisun ya <gülüyor> <gülüyor> Ehi, Ehi. Ehi? Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. mi sizde? Ben de seyidi. Ehi. Size farklı olduğunu tahmin ettiğim için <gülüyor> şey yaptım. <gülüyor> E enten ya eksi, ey kardeşim sen mühendis misin? Cevap, la ene tabibon. Hayır, ben doktor. E enti tabibetün ya uktiği, ukti misin be? E enti tabibetün ya uktiği. Niye ente ente dedik? neye göre ente ente dedik? Münadeaların cinslerine baktım. Eksi olunca ente oldu, ukti olunca ente oldu enti yoksa bende de hareketsizdir hareketsizdir bende de hareketsizdir. Harekeli mi? Yanlış. Harekeli. O doğru ben değil hareket yanlış. Ya. Hareketsiz olması gerekir. Bende de hareketsiz olması gerekir. Münadaaya bakarak siz, İlk biz söylediğimiz cümle de yok. He yani e, en temelde yok. Yok. İşte olmaması gerekir. De gerekir. De olmaması de gerekir. Bu da ders yapıyoruz şimdi. Neyse bundan sonra alıştırmada olmaz inşallah meseleyi anladık mı? Evet. Münadaya veya konuştuğumuz Hı -hı. kişiye bakacağız cinsiyetine göre hareketini ent koyacağız. Evet. Evet. Evet. Yani ben burada okurken evet. sondaki münadaya bakmadan onu söylemiyorum. işaretlemiyorum demiyorum hareketini. Çünkü hareketi yok bende. E ente mühendisün ya ahi. E enti tabibetün. Zaten tabibetün de belli. Mühendis oldu. Hı -hı. Tabibun değil tabibetün geldi. Evet. Ya okti. Evet. Ey kız kardeşim sen doktor musun? Hı -hı. La Hı -hı. ene müderrisetün. Hayır, ben öğretmenim. Yeterli mi, devam edeyim mi? Evet, yeterli. Anladın Yasin. Elhamdülillah. ya. Yasin.